Arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar olsun. Nasıl beni duyuyor musunuz, görüyor musunuz? Bir problem yok inşallah. Merhabalar. Sehra, Zeynep, Ayşe. Görmüyoruz hocam. Aa, Ayşe, şimdi bir şey görmüyor musunuz? Görüntü yok diyorsunuz. Öyle mi? Tamam. O nedeni şu herhalde. size şunu küçülteyim de belki oradan olabilir. Ee, bir dakika. Şimdi nasıl görüyor musunuz? Allah Allah. Şimdi görüyor musunuz? Tamam peki şimdi şimdi görüyorsunuz değil mi? Problem yok. Hem ekranı görebiliyorsunuz hem beni değil mi? Peki tamam. Şimdi ekranımız da geldi. Ee, Ekran acaba kendin büyütebilir miyim birazcık? Evet büyüttüm. Altta o da çekeyim. Tamamdır. Ekranda fotoğraf var. Ne fotoğraflar var? Şamile. Tamam. Ama ben üzerinde oynarken görüyorsunuz değil mi? Mesela şu an bakın tıkladım. Görüyorsunuz değil mi tıkladığım şeyi? Yeni bir sayfa çıktı. Peki. Tamam o zaman. Sorun yok. Tamam. Şimdi... Ee, önce şunu söyleyeyim. Geçen haftadan kalma bir sıkıntımız var mı? Ee, tabii ki çarşamba günü ders yapamadık. Bugünkü derslerimizi daha sonra inşallah telafi edeceğiz. Resmi tatil olduğu için ders yapılmadı. Bunun dışında inşallah bir sorun yok. Var mı arkadaşlar takıldığınız bir sorun? günlükleri evet şimdi onu hemen söyleyeyim. Günlüklerinizi göndermişsiniz. Ben internet explorer'dan açmaya çalıştım. Hatta birkaç kere açtım baktım ama hiçbir dosya inmiyor. Size mesaj atacağım çalışmıyor. Herhangi bir şey yapamadım. Sonra Murat'ı aradım. Bugün işte Murat'la görüştük. Murat bu Farklı bir e, sistemden girmemi söyledi. Ses gitti diyor. Ses kesildi mi arkadaşlar? Tamam, peki. Tamam. E, farklı bir sistemden girmeyi söyledi. Yani neden girdim? E, Google Chrome'dan girmemi söyledi. Oradan girdim. Hakikaten de orada çalıştı. Hatta biraz evvel onlara bakıyordum. Mesela şu an bir arkadaşınızı bakın. Görüyor musunuz? Ee, yazısı var. Ee, kimin yazısı bu? Ee, Zehra Bir Dal'ın yazısı var şu an önümde. Siz de görebildiniz mi yazıyı? Ha, görünmüyor. Paylaşmam lazım. Neyse sonra... Peki tamam, tamam tamam tamam paylaşmak lazım. <gülüyor> Paylaşmadığım için göremiyorsun ama şimdi şu Şamile'yi açmışken onun üzerinde biraz duralım arkadaşlar. Sonra ona döneriz. Yani şu an yazılarınızı açabiliyorum. Gönderdiklerinizi e, görebiliyorum. Ve okudum. E, mesela bir arkadaşımız bir mail e, link, bir link vermiş. E, bir haber linki vermiş. Onu okudum. E, bir arkadaşımız 4-5 sayfalık Günlük yazmış, öğretmenlik yapan bir arkadaşımız. Onu okudum. İşte yani birkaç tanesini okudum. Diğerlerini de okuyacağım. Sonra inşallah sizinle paylaşırım onları. Ama şimdi çok araştırmacılar için çok önemli olan bir program var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bu programı tanımamız lazım. Yüksel Çan, henüz hepsini indiremedim. Ama eğer göndermişseniz büyük bir ihtimalle gelmiştir. Gelmiş olması lazım. Ee, i̇nşallah e, geri kalanlarını da biraz sonra açacağım. Dediğim gibi birkaç gündür açamıyordum. Açamadığım için e, bakamadım. Bir de e, biz çalıştayımız vardı Ankara'da. Oraya gitmiştim zaten. Baya bir zamanımı aldı. Onunla ilgilendim. Dün gece yarısında geldim Ankara'da inşallah bakacağım tamam arkadaşlar şimdi bu önümüzdeki program nedir bu programın adı arkadaşlar El Mektebetü Şamile El Mektebetü Şamile bu programı nereden bulabiliriz önce Murat ben şu an internete girsem arkadaşlar görürler mi hatta şöyle bir şey yapayım mesela bir açayım Arkadaşlar interneti görüyor musunuz şu an? Google açtım gördünüz mü? Hayır. Peki nasıl e, görebiliriz? Murat nasıl nasıl yapsam arkadaşlara görebilirler? Gene mi paylaşmam lazım? O her şeyi paylaşmak abi. Açınca aslında görünmez hocam ben indirdim ama düzgün değil. Aratça gelmiyor. Dil kısmından de, değiştirmeme rağmen diyor Zehra. Evet peki. Neyse. Şimdi arkadaşlar Google'ı açıyoruz. Ya şunu açsam çok güzel olacak. Acaba bir, bir daha paylaşma yapsam. Bir dakika. Murat bir şey gönderdi herhalde. Hı. Kapatıp tekrar açar mısınız? Murat, neyi kap kapatıp açayım Murat? Murat, neyi kapatayım? Murat, programı mı? Yani neyi kapatayım Murat? Neyi kapatıp açayım? Yani ders programının hangisini Yoksa sadece internet sayfasının mı? Şu Şamile duruyor değil mi? Şamile'de problem yok. Ekranın Evet Murat. Gitti mi o da? Şu an görünmüyor mu? Zeynep Bikici Hayır. Görünmüyor değil mi? Şu an Şamile programı Peki ben linki... Ee... Tamam ben programı... Yani program dediğin... Ee, şu internet... Nerede bu internet sayfası? Zaten kapatmışım Murat. Ha, önce açayım diyorsun. Peki. Önce açalım şu... Eee interneti tamam bir daha paylaştığım ee, hani şey çıkmıyor internet bir dakika pencere mi desek pencere de değil Masa üstü desek o da yok ya da uygulama değil de masaüstünü paylaşalım hocam tam masaüstüne paylaşayım peki paylaş şimdi Şimdi görülüyor mu arkadaşlar? Peki tamam güzel. Ee, peki buraya nasıl getirebilirim onu? Şuraya getirseydim şu ekranı ben görseydin iyi olurdu. Neyse. Kabul ettim. Hadi Murat getir bakayım şu ekranı. Ben de göreyim. Tamam kabul et. Murat. Bir de Murat bir de şey o Google Google'a açalım Google o da gelsin. Önce Google Google'a açayım nereden girebileceğini öğreteyim ondan sonra bu sayfayı işleyeceğiz. Yok bu değil. Bu değil. Ee, tamam bu olsun. Tamam şimdi çok iyi. Google. Tamam arkadaşlar ben yazıyorum. Siz şu an görüyorsunuz değil mi sayfayı? Bir dakika. Şöyle bir yazılarınıza bakayım. Arkadaşlar sayfayı görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben internetteyim. Ee, bakın. Nereye gitti bu ya? Ha tamam. Şimdi e, ben internetteyim. Önce sitemizi arıyoruz arkadaşlar. Arapça olarak bakın yazıyorum. El Mektebe bakın zaten çıktı El Mektebe yazarsanız çıkıyor. El Mektebe Tüşrami bakın ııı e, الموقع الرسمي للمكتبه الشامله görüyor musunuz? Şöyle tıklıyorum. Bu ne ya? Şunu kapatalım. Ha tamam. Evet bakın arkadaşlar. Şu an Şamilen'in resmi sayfasındayız. Niye çıkmıyor ya? Saçma sapan şeyler girdi. Bunlar ne böyle ya? Watch Allah Allah. Bunlar ne ya? Subhan Allah. Neyse arkadaşlar. Bu nereden çıktı? Nedir? Bu anlamadım ama. Şunu kapatalım Murat be. Allah Allah. Virüs mü girdi? Ne yaptın? Murat. Şey. Bunlar niye çıktı Murat? Murat, Arapça bir dakika. Dili ben Türkçe yapayım da ondan sonra yazsam. Şimdi yaz. Tamam. Bir zahmet müdahale et. O gitsin oraya. Allah Allah. Tamam arkadaşlar. Şimdi tamam. Gitti mi? Gene reklamlar falan var. Her neyse. Bakın arkadaşlar. Şurada Tenzir i Şamile diye program var. Görüyor musunuz?